Allahümme ve sellim ve barik ala seyyidina ve nebina Muhammed. Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli güzel Peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti mübarek din güzel İslam'ın güzel muhatapları Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Cemal'i i Ba Kemal'i seyredebilmek Senden benden geçip onu bilmek onu bulabilmek onu bulduktan sonra İlla hu, la La illallah İllallah diyebilmek Senden başka Senden başka hiçbir şey yok diyebilmek. Leylasını arayan bir mecnun iken, Onda hakikat deryasına dalıp, Hudan başka bir şey görmemek. Var mısınız sevgili dinleyiciler? İlim, rahmet ve aşk medeniyeti mübarek din İslam'ın, Yesrib'i nurlu yer yapan, karanlıklar içerisindeki kainatı, nurun ve aydınlığın merkezi kılan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına birkaç dakikalık yolculuk yapalım. Onun zamanına birkaç dakikalık yolculuk yapalım hem de öyle bir yolculuk ki, o yolculuğa Ömer git bir gidip yolculuktan dönerken, Hazreti Ömer gibi dönmek üzere. Bir, Amr bin As gibi gidip, Hazreti Amr gibi dönüş yapabilmek üzere. Var mısınız? O zaman haydi buyurun. Beraberce, Sevgilimiz, Dostumuz, Rehberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa, Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına bir gidelim. hürmetine kainatın yaratıldığı, levlak levlak, lemâ halaktü leflak buyrulan, sen olmasaydın kainatı yaratmazdın buyrulan, rehberimiz, önderimiz, bir tanecik sevgilimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazından sonra, onurlu çehresini, Hazreti Ali'nin ifadesiyle, Dertli gönülleri sıkıntılarını alan, Hasta yüreklerin sıkıntılarını şifaya çeviren o tatlı yüzünü, hesabına çevirir, Ve neden sonra, Bugün rüya göreniniz var mı tabir edelim, Cenazesi olan var mı koşalım, Bir derdi olan var mı, Derman olmaya çalışalım buyururdu ya, Bir gün, Sabah namazından sonra yine mübarek yüzüne dönmüştü hesabına Ancak bu sefer kendisi bir rüya anlatacaktı. Yalnız peygamberlerin rüyaları vahiyden bir parçadır sevgili dostlar. İmam Tabarani'nin kebirinden sahabeden Abdurrahman bin Semuri'nin sevgili efendimizden rivayet etmiş olduğu rüyasına kulak verelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyordu hesabına Ben bu akşam rüyada hayret verici bazı şeyler gördüm. Bu gece rüyamda öyle bir şey gördüm ki ümmetimden bir adam ama azap melekleri etrafını sarmış. Hem de cephe çevre. Sağına dönüyor kaçmak için kapalı yol Soluna dönüyor hakeza aynı Geri gidiyor her yer kapalı Kaçıracak yer yok Gidecek rucu edecek bir yer yok Kala kalmış azap meleklerinin arasında Bağıracak feryat edecek Yok mu tutan elimden çekse beni diye Yok mu bir çıkış kapısı gösteren diye o mahşer meydanında Ama yok ki kimse Tutup elinden Kaldırsın Azap melekleri etrafını sarmış Olan o kişi Azap melekleri Tam onu yakalıyorlardı Tam onu alıp azaba götüreceklerdi ki O anda Almış olduğu Abdesti geldi Niyet ettim Allah'ım senin rızan için almaya diye niyet edip almış olduğu abdesti geldi. Hiçbir çıkışının olmadığı, hiçbir yere kaçamadığı o azap meleklerinin arasından tuttu onu. Ümidini tam yitirdiği anda, ümidini tam kappettiği demde tuttu elinden ve kaldırdı onu. Hani mahşer günü de abdest uzuvlananımızdan tanınacağız ya. Hani bütün ibadetlerin yerine getirilmesindeki Yigayne başlangıç abdest ya Abdest almış oluşu geldi Ve o azap meleklerinin arasından Çekip kurtardı onu Yine ümmetimden bir adam gördüm ki Yeni vefat etmiş Kabir hazırlanmış onun için. Ama evladını bekleyen annenin, babanın, evladını sarmak üzere bekleyişi gibi değil bekleyişi. Kabir hazırlanmış, kabir düzenlenmiş, onu bekliyor. Ama azap için. Kabir azabı hazırlanmıştı kendisine. Eyvah! Vahdı. Nasıl olabilirdi? Sevdikleri, dostları, arkadaşları, akrabaları, ahbapları neredeler? Bir kabir azabına mı düşüverdim şimdi? Ama dünyada sizler için yaşamadım mı? Hayır, hayır, hayır. Ne evladı gelecekti, ne eşi dostu. Kabir azabına düşerken, Kabir onu azap etmek üzere saracakken, Kılmış olduğu beş vakit namaz geliverdi, Senin ehlin de, ailen de, Eşin, dostun, çoluğu, çocuğun da, Bugün benim dedi, Tuttu onu, kurtardı. Cennet bahçesi olan, kabre götürdü yine bugün rüyamda ümmetimden bir adam daha gördüm ki şeytanlar etrafını sarmıştı çepet çevre kuşatmışlardı dünyada sen bize uyuttun dünyada verdiğimiz vesveselere eksiksiz tabi oldun öyleyse hadi gel bizimle beraber nara Rabbinin gazabına seni sevip yarattığı, anne baba adı altında iki bakıcı verdiği, akıl nimetiyle doğru yola çağırdığı halde dinlemeyip, bizim vesveselerimize uyarak, ona isyan ettin ya bizim gibi. Haydi, gel, sen de azaba diyor, çeviriyorlardı onu. Ne mümkün kaçmak mahşer günü, hesaptan kaçmak ne insanların hesabından kaçmak mümkün o günde ne meleklerin ne şeytanların ne cinlerin ayet-i kerime de demiyor mu o. o gün şeytan diyecek ki benden uzak dur ben sana sadece vesvese verdim uyumasaydın ben seni zorla günah işlemeye kadir ve muktedir değildim gücüm yetmezdi ki sana ben sadece sana yap dedim. Tereddütsüz yaptın ayeti kerimesi ifade ediyor ya dostlar. Vaveyla koparmak istese de artık eşişten geçmiş olacaktı. Dün geçti, yarına vakit var mı? Gençliğine güvenme, ölen hep ihtiyar mı sözünü dinlemedi ki... Kulak vermedi ki bugün kurtulsundu. Hayır hayır. Hayır. O şeytanların eline kalmayacaktı. Şeytanlar çepeçevre kuşatsa da onu, alıp götürmek seseler de cehenneme arkadaş olarak, enis ve yolcu olarak. Yaptığı zikirler gelecekti. Allah Hadeşi. Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Deyişi geldi Fiili zikiri geldi Lisani zikrinin yanında Fiili zikri de gelivermişti Fiili zikir Yani Allah için alması Allah için satması Allah için yemesi yedirmesi Allah için içmesi içirmesi Allah için işine Allah için evine gitmesi yaptığı her fiiliyat ne olursa olsun Allah merkezi yaşaması Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle okunması ibadet ama alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah merkezi bir hayat Hududullah Allah'ın sınırları ve ölçülerince hayat yaşayışı geldi. Çünkü buydu zikir. Zikir eline tesbih alıp günde şu kadar veya bu kadar tesbih çekerek Allah'ı zikretmek dille değildi sadece. Zikretmek, anmak, yaşamaktı. Yolda gördüğün mü'min kardeşine sırf Rabbimin bir kulcuğu diye Tebessüm etmek zikir. Yardıma muhtaç olan bir kimse, kim olursa olsun, daha dün bize zulmeden bir insan bile olsa, eline her fırsat geçtiğinde kötülük yapmaya çalışan kişi de olsa, ihtiyacı varsa, muhtaç olmuşsa, incitmeden ama, hani sağ elinin verdiğini, sol elinin verdiğini, sağ elinin, Sailenin elinin verdiğini, sol elinin bilmeyici şekilde gerek maddeden, gerek de manen destek olmaktı zikir. Attığın adımlar, neticesinde bir fayda, bir hayır niyetiyle gidiyorsaydı zikir. Uzanan el, Allah rızasına odaklanmışsa bu fiiliyattı zikir. Çevredeki herkes yapıyor. Ben yapsam ne olur ki zihniyetini hiç taşımadan? Allah'ın emri sadece benim için mi geçerli canım? O örtünmüyorsa, o içki içiyorsa, o şu, şu şu yapıyorsa, o bilmem ne bağlantısını kullanıyorsa, ben de yapayım ne olmuş ki demeden, her an sevgilimiz bir taneciğimiz Allah ile rabıta kulmaktı. Rabıtayı her an sımsıcak tutabilmek zikir Beden dünyada türlü meşgalelerle olsa dahi Bir Ebu Zer el Gıffari gibi Bir Ebu Bekir Ömer Osman Ali Bir Hasan Hüseyin Bir Ebu Zer Bir Fatma Bir Hatice gibi Ruhunun derinliklerinden Her daim Seni Seviyorum Allah'ım Seni seviyorum Allah'ım Sana Ahşım Allah'ım Kelimelerini her an yaşamaktır zikir Niyet ettim Allah rızası için Kelimesini Dille değil Hayat ile ifade etmekte zikir İş yerinde çalışırken Patronum görsün diye değil Allah görüyor diye disiplinli ve düzenli çalışmak zikir. Bir otobüse, bir araca, bir taksiye binerken şoför taksiyeci de, de otobüstekiler için değil Allah'ın şu kulcuğuna hiç sıkıntı vermeden şu ihtiyacımı gidereyim diye o hizmetten faydalanmaktı zikir. Kullarını sevdiği için cenneti yaratıp Adalet mekan olsun diye cehennemi yaratan Vedud isminin tecellisi olarak Peygamberler göndürü gönderip Hak ve hakikat doğru ve yanlış apaçık meydanda olmasına rağmen Yine de gel kulum diye davet edip Şefkat ve merhametinin çağlayanını gösteren Allah'ın kullarına ve yarattıklarına Yaratılanları yaratandan ötürü severim zihniyetini aklen ve kalben ve hem de ruhen yaşamaktı zikir. İşte bu zikri geliyordu o şeytanların cephe çevre kuşattığı ümmetimi tutup kurtarmıştı. Tutup kurtaracaktı onu. Neden sonra? Ümmetimden bir kişi daha gördüm ki susuzluktan mahşer günü dili dışarıya sarkmış soluyordu. Dudakları çatlamış, dili hem dışarıya sarkmış, hem Damağına yapışmış. Yıllardır, aylardır, günlerdir su görmeyen birisinin ölümden önceki son halin yaşarıcısına bir görüntüsü vardı. Artık bittim diyordu fiilen, Görünüşü bittim diyordu, her an çöktüm diyordu, her an artık tükendim diyordu ki, o anda Ramazan'da tuttuğu orucu geldi. Ramazan'da tuttuğu oruç öyle bir oruçtu ki, midesinin imsak ile iftar arasında aç kalışı değil, Tüm azalarıyla oruç tutuşuydu bu gelen. Orucun hakikatini ve mesajını algılamıştı ki, ondan oruç gelip kurtarmıştı. Kimi ibadet gelir, şefaatçi olur, kurtarırdı. Kimi ibadette gelir, davacı olup, şikayetçi olup, Allah'ın huzuruna götürürdü. Öyle bir oruç tutmuş ki, Gözleri harama bakmaz. Kulağı yanlışı duymaz. Dili yanlışı söylemez. Ayakları yanlışa harama gitmez. Elleri kötüye uzanmaz. Aklı art ve kötü düşünmez. Gönlünde Rabbimizin bir kulcuğuna bile kötü ve haram bir şey düşünmez. İşte hakiki oruç olan bu orucu geldi ve kurtardı onu. Yine ümmetimden birisini gördüm ki diye devam ediyordu sevgili sultanımız, bir tanecik rehberimiz, her şeyimiz Hazreti Muhammed, Mustafa, Ahmedi, Mahmudu, Muhammed, Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ümmetimden bir kişi gördüm ki yine onu karanlık önünden, arkasından, solundan, sağından, alt ve üstünden yakalamıştı. Altı karanlıktı, üstü karanlıktı, sağı solu karanlıktı. Karanlıklar içerisinde bocalıyordu. Nereye gittiğini bilmeden, ne halde olacağını bilmeden bilinmezlikler içerisindeyken o mahşer günü artık yeter derken, artık ne olacaksa olsun derken yaptığı haccı geldi. Allah rızası için yapmış olduğu hac ve umresi geldi. Sadece gidip küp şeklinde olan, taştan yapılan Kabe'yi hittafa dönüp, İki tepe arasında yedi defa gidip gelişiyle değil. Allah merkezli bir hayatın provası olan Umre'nin ardından. Ya Rabbi sen benim buraya gelmemi mi istiyorsun? Dünyadaki bütün mümin kardeşlerimle cem olup toplanıp. Sevgililer sevgilisi sevgili peygamberinin davasına tekrardan el uzatıp. Tekrardan biat edip. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sözüne? Evet sen bizim Rabbimizsin. Hitabımızı, cevabımızı yeniden biatımız ile tazelemek üzere buraya davet mi ediyorsun? Geldim Allah'ım. Lebeyk Allah'ım ve lebeyk. la şerike leke lebeyk. İnnel hamde. Ve ni'mete leke vel mülk la şerike ''Emret Allah'ım, buyur Allah'ım, senden başka ilah yok, buyur Allah'ım, mülk senin, saltanat senin, her şey senin, senden başka hiçbir şeysiz olarak sana geliyorum, buyur sözünü, bu telbiyeyi hakkıyla yaşayıp gidip geldi, yaptı.'' Şeytan taşlarken aslında iç alemindeki vesveseleri taşladığı, kurban keserken aslında bütün iç alemindeki vesveselerden arınıp, aslında nefsini kurban ettiği o hacci geliyordu, o umresi geliyordu. Seyahat olarak gidip gelişi değil, Allah için kendini Allah Resulü'nün bir mevferi Allah Resulü'nün aç deryasına dalıp, Hazreti Ömer gibi çıkan Ömer olmak üzere gidip gelen için Hac ve Ümresi gelecekti Onu bu karanlıklardan Nur olup kurtaracaktı Yine Ümmetimden bir adam, bir kişi gördüm ki, Ölüm meleği ruhunu almak için gelmişti. Bir korku kaplamıştı bütün cüz'ilerini. Ölüm ağına kolay mı? Yıllarca hayat sürmüş olduğun toprağın üstünden, bir daha kıyamet gününe kadar göremeyeceğin o yeri terk ederek toprağın altına girmek. Keşke toprak olsa sadece. Hesaplar, sualler, sorumluluklar, hak ettiyse nimet ama hakkını veremediyse de zillet olan hayatın başlangıcı. Ölüm, ölüm korkusu, ölüm heyecanı bütün vücudunu tir, tir titretiyordu. O mahzuniyet içerisindeyken artık o korku ve heyecandan, o mahzuniyet ve hüzünden soğuk soğuk teller döküyorken bir de baktık ki anne ve babasına yaptığı iyilikler geldi. O anda meleğin onun ruhunu bu şekilde almasına mani oldu. رَبَّنَ اَغْفِرْ لِي وَلِوَالِ الدَّيَّةِ وَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ يَفْمَ يَقُومُ Ayet-i böyle buyurmuyor Rabbimiz? Onlar anne ve baban sevgi ve merhametten, Rablerinin kendilerine en tatlı hediye ve meyvelerinden olan sana, şefkat ve merhametle baktığı gibi, sen de onlara şefkat ve merhametle bak. Onlar senin başını okşamaya bile kıyamadıkları zamanları hatırla. Rabbin için sana iyilik yapan anne babanı. Rabbileri için sen geceler ağlarken yataklarından kalkıp uykusuz kalan. Senin canın bir şey istiyor diye kendi canlarının istediklerini terk edip senin istediğini alan. Senin canının en küçük bir yerine bir nokta kadar bir acı değdiğinde bütün vücutlarında bu acıyı hisseden, sana bu şefkat ve merhameti Allah rızası için taşıyan anne ve babana, sen de şefkat ve merhametle davran ve onlar için dua et. Rabbim, beni anne ve babamı ve bütün müminleri bağışla, kıyamet gününde de anne ve babasına Allah rızası için olan sevgi ve şefkati geldi, onu kurtardı. Ümmetimden bir adam gördüm ki, müminlerle konuştuğu halde onlar kendisiyle konuşmuyorlardı. Sesini duyuramıyordu. Müminler akın akın cennete doğru giderlerken o sesleniyordu. Kala kalmıştı. Sesleniyordu. Hatta tanıdıklarını da görüyordu. Hey filanca arkadaşım, hey filanca akrabam, hey filanca ailem. Ses gitmiyordu, ulaşmıyordu. Hani bazen rüyalarda görülür ya. Seslenirseniz duyuramazsınız. Koşmak isterseniz koşamazsınız çaresizce Allahım Allahım Allahım dersiniz ya artık hakikaten ümidini kesip çökeceği anda akrabalarıyla olan silahtahimi Allah rızası için olan ilişkileri geldi ve onlara hitap eden ''Bu size seslenmeye çalışan, akrabalarına Allah rızası için iyilik eden, onları görüp gözeten kişidir.'' dedi. Bunun üzerine onlar da o zatın sesini duymaya başladılar, onunla konuştular ve o da onların arasına karıştı. Bir adam gördüm ki Peygamberler Halka halka olmuşlardı Ancak o Hangi halkanın yanına varsa Hangi halkanın içine Girmek için adım atsa Hangi halkanın Arasına dahil olmak üzere el uzatsa Kovuluyordu O peygamberler Topulu rabbi'nin rızasına Adın cennetlerine, meva cennetlerine, firdevs cennetlerine yavaş yavaş giderlerken kala kalmış kimsesiz. Hiçbir rahmet topluluğuna, hiçbir peygamber topluluğuna katılamıyordu. İtiyorlardı onu. Sen çekil, sen bir uzaklaş, sen bir geri git. Aman ya Rabbi. Neden sonra? Allah rızası için yapmış olduğu amellerden gusül etmesi geldi. Fırsat buldukça almış olduğu gusül abdestleri geldi. Fırsatını yakaladığı müddetçe tekrar tekrar tazeledi gusülle abdesti geldi, boy abdesti geldi, ellerinden tuttu ve... ''Benim'' diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanıma oturttu. <Gülüyor> Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu söylerken, sahabilerin bazılarının gözlerinden yaşlar artık durdurulmaz, tutulamaz hale gelmiş, sel gibi, ırmak gibi akıyordu. Sevgilimiz devam ediyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimden bir adam gördüm ki, cehennemin hararetini elleriyle yüzünden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Cehennem bir ramak kadar yakınındaydı. Cehennemin harareti, bütün cüz'üllerini, bütün uzuvlarını, bütün azalarını hararetinden tüketip eritiyordu. Kendisi ondan kaçmaya, uzaklaşmaya, kendinden uzaklaştırmaya çalışıyordu ama nafile. Faydası yoktu, uzaklaştıramıyordu, uzaklaşamıyordu. O anda Allah rızası için vermiş olduğu sadakası geldi. Sağ eliyle verdiğini, soruları bilmeyen, kameralar peşlerinde olduğu halde yapılmayan, ilan ilan, afiş afiş sokaklara asılmadan yapılan, Allah rızası için olan, sadece O bilsin diye, Rabbim sadece senin için, senin bana lütfetmiş olduğun şu zenginlik nimetini, bir Ebu Bekir gibi, bir Abdurrahman bin Af gibi, bir İbrahim yine temler, bir İbrahim dusukiler, bir Ahmet Bedeviler, bir Şah-ı Geylaniler, bir Süleyman Nebiler, bir Davud Peygamberler gibi, sadece Allah için verişi verdi. Sadece onun için, o Celle celaluhu için vermiş olduğu amelleri geldi, o sadakası geldi cehennem narısına zerre kadar sıcaklık eriştirmeyen bir perde olarak ini verdi yüzüne karşı, azalarına karşı perde olu verdiği sadaka. Neden sonra Ümmetimden bir adam daha gördüm ki, zebaniler yanına gelmişti. Zebaniler alacaklardı onu. Götüreceklerdi hesabın en incesi olan hesap mevkiine <gülüyor> ve sonra nokta nokta tel tel hesabın altından çıkamayacak olan o kişiyi alıp azap edeceklerdi. Vaveylalar koparsa neye yarar? Eyvahlar, keşkeler neye yarar? Ya leyteni kıntı turabe demeler. Keşke toprak olsaydım demeler. Neye yarardı o günde? Her şey yapmak lazımdı bu günde. O yapmıştı bu günde. O günde mağdur olmadı. Zebaniler, yanına gelen zebaniler onu yakalamak üzereyken... O anda Allah rızası için yapmaya çalıştığı iyilikleri insanlar anlatışı, tavsiye edişi, teşvik edişi geldi. Yanlışlardan, kötülüklerden, kendini uzaklaştırmaya çalıştığı kötülüklerden insanları da uzaklaştırmaya çalışı geldi. Ey Allah'ın güzel kılıcı, Rabbim bize bak o kadar meşrubatlar vermiş. Meyve suyu iç, su iç, ayran iç türlü türlü nimetler var. O hepsini iç. Milyonlarca meşrubat var. Hepsini teker teker iç. Ama tek şu tek şu şarabı, alkolü içme deyişi. Hanım kardeşim Rabbim seni sevip sana değer verdiği için mücevher nasıl ki en değerli kutuda saklanır. En değerli şeyini insan saklar değil mi diye yaptığı tavsiyeler. Kardeşim Yazık değil mi filanca yetimin hakkını yiyorsun? Sen bugün onun hakkını yiyebilirsin. Senin gücün ona yetebilir. Bana da yetebilir sana mani olamayabilirim. Ama öyle bir gün var ki kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi olmayan Allah'ın hesap günü var ki o gün o zulüm ederek hakkını almış olduğun yetimin hakkını teker teker Feme yamal الْمِثِقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّهْ Zerre kadar kötülük yapan her kim olursa olsun, hakkını ondan alacağım diyen Allah, o gün senden alır deyip uyarışı geldi. Ey kardeşim, Rabbimin sana o güzel nimeti, akıl nimetini, uyuşturucu maddelerle neden ziyan ediyorsun? Gençliğini, güzelliğini bu şekilde niye harcıyorsun? O seni sevdiği için sana akıl nimeti verdi. Seni bir hayvan olarak da yaratabilirdi, bir taş toprak olarak da yaratabilirdi. Seni sevip sana kıymet verdiği için seni insan olarak yarattı. Hiç kimsenin hiç kimseye veremeyeceği bir hediye var biliyor musun? Hayat nimeti, yaşamak nimeti. Sana hayat verdi. Anne baba adı altındaki bakıcı verdi. Sen sağını solunu ayırt edene kadar sana hizmet ettirdi. Böyleyken neden uyuşturuyorsun deyişi, iyiliği bu şekilde tavsiye edişi, kötülükten bu şekilde nehyedişi geldi ve onu zebanilerin arasından çekip kurtarıverdi. O halden kurtulmuştu. Neden sonra ümmetimden bir adam gördüm? Maalesef yanlışları kaydırmıştı ayağına. Neticesi tövbe olmayan her yanlış mahşer günü insanın yakasına yapışırdı. Cehennem uçurumundan düşmüştü. Cehennem uçurumundan düşmüştü. O kainattaki hiçbir şeyin dayanamayacağı cehennem azabına doğru düşmüştü. Artık o cehennem çukurunda helak olacaktı ama sonu gelmeyen, ölümü olmayan acı ve ızdırap üzerine arttıkça artan azabı içine düşmüştü. Her şey ateş, azap onu kaplayacaktı ki meğerse dünyada Allah'a olan sevgisinden gözyaşı dökmüşmüş. Allah'ım, senin bana verdiğin bunca nimetine rağmen tövbe ediyorum yine aynı hata işliyorum yine tövbe ediyorum yine aynı hata işliyorum Allah'ım bana yardım et tut elimden kaldır beni beni sevdiğin insanların yoluna sıratı müstakime sıratı müstakimin ta kendisi olan Hz. Muhammed'e ilet yarabbi deyip gözyaşı döküşüyor Allah için olan gözlerinden akan yaş geldi o ateşli çukuru ateşini azabını söndürüverdi Ateşten kurtardı onu. Neden sonra... Ümmetimden bir adam daha gördüm ki... Amel defteri... Şimalden... Solundan... Geliyordu. Amel defteri soldan gelirse... Menzil... Netice cehennem demektir dostlar. Vaka suresinden öğrendiğimiz üzere... ''Eyvah!'' diyordu, ''Ben ne yapmışım? Üç günlük dünya hayatında, bana sonsuz nimetleri, sonsuz ihsanları lütfeden, vaat eden, dünyada da zerrelerini ihsan eden Rabbime karşı nasıl ben yanlış yapmışım?'' ''Eyvah!'' diyordu. Meğerse, Allah'a olan sevgisi kalbinde hep varmış. Bazen nefsiyle mücadelede zayıf gelip hataya düşse de hemen ardından Allah'ım affet beni, seni seviyorum Allah'ım, sana aşığım Allah'ım. Söz bir daha yapmamaya söz deyip, yeniden Rabbi ile olan biatını tazeleyip, Rabbine olan sözünü tazeleyip, ona olan bağlılığı geldi, amel defterinin solundan aldı, sağına verdi. Yürü cennete, utkul cennet. ''Gir cennete'' dedi. Ümmetimden yine birini gördüm ki, terazisinin iyilik kefesi hafif gelmişti. Amelleri yetersizdi, hassas terazide. Aslında yaptığı ameller de vardı ama, meğerse birilerini gıybet etmişmiş zamanında. Birilerinin arkasından çekiştirmişmiş. Bir Müslüman kardeşine iftira atmışmış meğerse bir zaman. Amellerinin, iyiliklerinin, sevaplarının bir kısmı geldi, alındı. O gıybet ettiği kişiye verilince. Kefesi hafif kalmıştı. İyilik kefesi. Görünüş cehenneme doğruydu. Meğerse Rabbimin imtihanı varmış ona. Küçük yaşta evladını kaybetmiş. Doğum esnasında Doğduktan sonra küçük yaşta evladını kaybetmiş ama isyan etmemiş. Allah'ım inna lillahi ve inna ileyhi raci'um senden geldik sana aitiz sana döneceğiz. Evladım benim her şeyim senin bana verdiğin ihsanın sen verdin ama sen aldıysan yine de sana isyan etmem deyip sabredişinin sonucunda küçük yaşta ölen çocukları geldi iyilik terazisini ağırlaştırdı ve çocukları onun elinden tutarak cennete girdiler ailece Ümetimden yine bir adam gördüm ki cehennemin tam kıyısında bekliyordu düştü düşecek kaydı kayacak uç uca bekliyor. Bir rüzgar esse hafiften, bir daha çıkamayacak şekilde düşecek. Rabbimizin ayetleri okunurken, ilim, rahmet ve aş medeniyeti Hz. Adem ile başlayıp, sevgilimiz Hz. Muhammed ve Vesselam ile kemal ve olgun aeren mübarek din İslam'ın vahyi anlatılırken, kalbinin ürperişi, Kalbinin samimiyetle yönelişi Allah'ım sana hamdolsun senden başka hiçbir hiçbir hiçbir ilah yok. Sadece sana kulluk eder sana yönelirim diye kalbinden cis edercesine yönelişi geldi. Düşmek üzere olan o ümmetinden kişinin elinden tuttu ve kaldırdı onu, kurtardı onu. Yine birini gördüm ki Yaş ıslak hurma dalları sallanması gibi Onların rüzgarla tir tir sallanması gibi sallanıyordu Titriyordu Ama meğerse onun dünyadayken Allah'a karşı hüsnü zanlı varmış Rabbine karşı kalbinde bitmeyen tükenmeyen ümidi varmış ''Evet kulum yanlış yaptım ama dönmeye çalıştım. Rabbime yönelmeye çalıştım. Onun davetine her an icabet etmeye çalıştım. Beceremedim belki. Ama Rabbim kendisine olan bu adımlarını boşa çıkarmayacaktır. Kendisine olan bu aşk ifadelerimi, seni seviyorum Allah'ım ifadelerini boşa çıkarmayacaktır.'' düşüncesiyle ruhunda taşıdığı, son anına kadar taşıdığı Allah hakkındaki hüsnü zanlı gelip kurtarıyordu onu. Titremesi kalkıyordu. Ümmetimden bir kişi daha gördüm. Sırat köprüsünden sürünerek, emekleyerek geçmeye çalışıyordu, yol almaya çalışıyordu. Düştü düşecek, kaybetti kaybedecek. O anda, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Ya Rabbi, Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua. Sevgilim Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın üzerine olsun diye kalbinden bana gönderdiği selamlar geldi, tuttu onu. Yıldırım gibi, şimşek gibi geçiriver dedi onu. Ümmetimden bir kişi daha gördüm ki, cennet kapılarına kadar gelmişti. Sıratı geçmişti, sorguyu suali hesabı geçmişti, bütün zor engelleri aşmıştı. Ancak cennet kapıları açılmıyordu. Cennet kapıları açılmıyordu. O anda Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diye söylemiş olduğu kelime-i geldi. Kapılar ardına kadar açılıverdi. Evet dostlar. Güzeller güzeli Rabbimiz, sevgilimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu rüyasıyla bizlere almamız gereken hayatımızda tatbik ederek Hayatımızı yeşribden Medine-i Münevvere'ye bir cennet bahçesine çevirmemiz gereken mesajlar sunmuştu. Selam olsun bu mesajları hakkıyla idrak edip Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edebilenlere. Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilim, rahmet ve aşk medineydi mübarek din İslam'ın tefsir olan hayatını yaşamak ile bizleri şereflendirsin. Bugünkü radyo sohbetimizi burada bitiriyoruz. Mesajlarınızı info@atnansansun.com e mailimize gönderebilir. Gerek bu radyo sohbetimizi, gerek diğer çalışma çalışmalarımızın dökümanlarını www.atnansansun.com internet sistemden indirip istifade edebilirsiniz. Rabbim kulluğumuzu mübarek etsin. Haftaya görüşmek üzere efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah